94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz İnanç Demirtaş'a teşekkür ediyoruz. Evet, geçen haftalarda iklim zirvesinden bahsederken yeni bir dünya kuruluyor. Bütün dünya düzeni, uluslararası ilişkiler, her şey iklim değişikliğinin de etkisiyle yeni baştan düzenleniyor Yeni bloklar oluşuyor falan diye çok konuştuk. Şimdi e, tesadüf müdürü bilinmez bu konuyla ilgili ilginç e, haberler var bu hafta. Çok yeni dün galiba e, olan olaylar Kanada'dan gelen e, enteresan açıklamalar var. E, ama ona geçmeden önce konuyla çok bağlantılı bir e, bilimsel araştırma haberi de e, şu anda manşetlerde. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri donanması ya da. Ee, yeni bir çalışma yaptırmış. Oşinografi bölümüne kendi işte e, mezuniyet sonrası okulunun donanmanın e, oşinografi bölümünde e, <gülüyor> Profesör Wiesler Maslovski e, tarafından yapılan ve Annual Review of Earth and Planetary Sciences gibi önemli bir dergide yayınlanan araştırmaya göre Arktik yani Kuzey Kutbu 2016'da e, yazın açık deniz olacakmış. Bu şeye de tamamen uyuyor. Chris Watson'ın dünyanın en büyük buzul bilimcilerinden biri belki de birincisi, birincisi sayılan Cambridge Üniversitesi buz bilimci. Evet. Rus geçen sene konuşmuştuk bunu da. evet. yani daha doğrusu işte. Evet, evet çok da yakınlarda önce. konuşmuştuk evet. Ee, söyledi o 2000 o da 2016. Mı? 15 16, 16 dedi belki de hatta daha bile erken olabilir. Bu da zaten 2016 artı eksi 3 yıl e, demiş. Yani e, bu seneden bu sene itibaren 2019'a kadar bir arada yazın e, Arktik e, tamamen açılacak gözümüz aydın artık gemiler direkt Kutuptan geçerek <gülüyor> kısa bir şekilde... E, Mobile ticaret yapabilecek. Mobile ticaret yapabilecek. Fakat tabii e, bu Arktik'in açılması... E, ...hani bunu tekrarlamaya açık geçildiğine ne için gerek var bilmiyorum ama... E, ...tabii iklim değişikliğini hızlandıracak bir şey. Çünkü e, işte meşhur albedo etkisinin e, terse dönmesi dünyanın daha fazla yeryüzünün daha fazla enerji emmesi anlamına geleceği için beyaz yüzeyler siyaha döndüğü için. Evet ve bu muazzam bir fark ediyor. Çünkü kuyruğunu yiyen yılan hikayesi evet. oluyor. Çünkü en korkulan, %90 geri gönderirken %70 absorbe eder hale evet. geliyor mesela. ya yani bu en korkulan e, pozitif feedback mekanizması denen geri besleme mekanizması denen şey. Fakat tabi bazıları bu konuda E, tam e, böyle düşünmüyorlar. E, hatta bir şey daha söyleyeyim. Kanada'ya geçmeden bir başka çalışma. Bu da Joe Rome, e, yazdı bunu e, şeyde, e, Climate Progress'te. E, Jennifer Francis profesör e, ve Çin e, Bilimler Akademisiyle birlikte yapılan bir çalışmada e, orta orta Ee, en, en şeylerde, en enlemlerde kuzey, evet. kuzeyin orta enlemlerinde aşırı e, yaz e, o, yazın gerçekleşen aşırı hava olaylarının artıktaki buzulların erimesine bağlı olduğunu bulmuşlar. E, bu hani daha önce e, buna benzer şeyler okumuştuk ama bu sefer jet akımlarının değişmesine bağlı olarak e, bunun olduğunu söylüyor. Yani aslında. Dünyada iki tane büyük jet akımı var ekvatordan Galiba. kuzeye yok hava akımları hmm. yani ekvatordan kuzey kutbuna ve güney kutbuna doğru giden iki büyük hava akımı var. Bunlarındaki ciddi değişiklikler sonucunda özellikle işte şey seller ve benzeri felaketlerin tornadoların falan arttığına dair bir araştırma. Şimdi tabii bunları biraz ön bilgi olarak söyledim çünkü Kanada olaya pek böyle bakmıyor bugün bir Kanada haberlerim var bir de Avustralya böyle ha. dünyanın hani bu şer ekseni <gülüyor> Yeni Zelanda'yı da yeni verdik yeni hakim, sen ekseni. git Diğer ülkene orada boğul diye iklim mültecisi olmak isteyeni reddetmiş yani aslında hayatın ne kadar basit olduğunu gösteriyor yani Kanada'nın da Avustralya'nın da söyledikleri yaptıkları fakat yaşadıkları ayrı tabi neyse Kanada'nın Dışişleri Bakanı yeni bir açıklama yaptı daha dün Önce Kanada Dışişleri Bakanı ve kendisi de çok meşhur bir şahıstır iklimciler açısından John Baird. Yani Kanada'nın Kyoto'dan çıkmasını sağlayan, Hı. Hı. iftiharla, i̇ftiharla da. söyleyen ve iklim değişikliği konusunda yani tam bir işte inkarcı olduğu halde, yani içten içe ciddi bir inkarcı olduğu halde Kanada'yı yıllarca iklim zirvelerinde temsil eden adam bu. Adı Çin Çevre Bakanı değil mi? O zamanki çevre bakanı, şimdi dışişleri bakanı. Şu anda dışişleri bakanı olarak John Baird'in e, bir dün açıklaması var. Bir ona kulak verelim sonra devam edelim. Today we mark an important milestone in our government's historic effort to define the outer limits of Canada's continental shelf to assert and to defend our national sovereignty. Our government has devoted and will continue to devote the resources necessary to ensure that Canada secures international recognition for the full extent ne dedi? Şunu dedi. Kanada'nın e, kıta sahanlığını e, ülkemizin ulusal çıkarları açısından bundan sonra e, ilan ediyoruz ki hem Atlantik'te hem de Arktik'te bunun açıklaması aslında şu. Bütün art yani Kuzey Kutup noktasını dahil edecek şekilde bizimdir dedi. Evet bizimdir. Yani bu bunu da güzel bir yeni konuş kelimesiyle ifade etti. Bu bizim sorun, tam sorumluluğumuzdur dedi. Evet. Sorumluluğumuz burayı biz bizim yapmak bizim sorumluluğumuzdur dedi. Ya bu tabi e, egemenlik hakkı da dedi değil mi? Egemenlikten bahsediyor. Evet. Kanada'nın egemenlik hakkı bu. Yani aslında çok ciddi bir mesele bu çünkü Kuzey Kutbu e, eskiden hiçbir işe yaramayan buzlarla kaplı bir yerken şimdi e, en azından yaz aylarında birkaç ay tamamen açık denize dönüşecek. Ve altında da e, dünyadaki en azından dünyadaki toplam e, petrol rezervlerinin en az %15'ini e, bazı yerlerde 3'te 1'de diyor %15'ini gaz rezervlerinin ise 3'te birini falan ...barındıran büyük rezervlere sahip bir yer. Dolayısıyla... ...Kuzey Kutbu'ndan zaten... ...Gazprom başladı... ...işte sondaj yapmaya... ...Kuzey Kutbu'na yakın yerlerden... ...artık kutup noktasına kadar... ...gidip sondaj yapıp petrol ve gaz çıkarmayı... ...hesaplıyorlar. Şey, bir, birkaç... ...bir iki şey söyleyebilir miyim bu konuda... ...bir kere... ...iki önemli nokta var... ...bir tanesi, ikisi de çok ferahlatıcı... ...benim açımda... Birisi eski bu riyakarlıklara falan hiç lüzum kalmadı artık. Yani Mandela'ya yaptıkları gibi böyle büyük adamdı falan deyip onu terörist ilan etme bir yandan da şeylerinden vazgeçiyorlar. Her şey bizim, hepsi bir şey. Yani dünyanın böyle... samimiyetle canını okuyorlar evet, artık. Evet artık bunu açıklamaları beni rahatlatıyor doğrusu. Böyle çevreci, yeşil, badana ...palavralarına falan hiç yer kalmadı. Japonlarda da böyle oldu. Gayet net takılıyorlar artık. Bu iyi tarafı. Öbür daha da iyi tarafı... ...mesela Kanada ile Danimarka arasında... ...bir topyekun... ...savaşa girildiğini görmek... ...buradaki <gülüyor> petrol ve diğer kaynaklar... ...için birbirlerini... ...öldürdüklerini görmek de ayrıca... ...Norveç'i Norveç unutmayalım. Aa, cazip olacak. Kanada, yani, Norveç ve Danimarka arasında yeni bir... ...bölgesel savaş olduğu evet, ihtimali. Dünyanın ki. en şey ülkeleri bunlar. Sosyal demokrasiyi savunan... ...vatandaş haklarını filan barışçı... ...liberal evet. ülkeler müthiş olur ya. Yani. Yalnız şunu dünyanın unutmayalım. Kafalarını koparacak. Şunu unutmayalım ki bu Kuzey Savaşı'na... ...Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın da girme ihtimali var. Tabii o zaman işin rengi birazcık <gülüyor> değişebilir. Ee, ki e, nükleer güç girerse... <gülüyor> Ama gerçekten Kanada, Danimarka ve Norveç öncelikli olarak Kuzey Kutbu'nda hak iddia ediyorlardı. Gerçi Rusya gidip Kuzey Kutbu noktasının dibine bayrak dikmişti biliyorsunuz evet, birkaç sene önce. Bir denizaltıyla <gülüyor> bayrak gönderdi. Bunu mesela bazı yorumcular şey diyorlarmış. Yani Kanada bu işin o kadar kolay olmadığını biliyor ama iç politikaya yönelik olarak bunu kullanıyor falan görüyorlar yorumlar var ama e, tabi çünkü çok, gerçekten çok fazla e, mevcut kabul edilen kıta sahanlığını bayağı genişletiyor yani burası onu da bir takım böyle şeyleri var e, argümanlar var işte deniz altından giden dağ sıraları oraya kadar gidiyormuş falan filan Rusya'nın da öyle Rusya ama anda, yani evet. bunların birbirinden farkı hiçbir şekilde yok. yok birbirlerinden farkları yani Amerika Birleşik Devletleri şimdi iddiası deniz hukuku sözleşmesini. Ama bunu imzalamayan çok az büyük ülkeden biriydi Amerika'yı hmm. Çok yakın zamana kadar. Hala imzaladım, imzalamadım onu bile bilmiyorum ama bütün dayanaklarını bu Kuzey Kutbu'ndaki <gülüyor> filan kıtasağınlı şey Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayandırıyor. Bunu imzalamayıp reddettiği bir şeyi yapıyor Harikalar. Ya. Ama Amerika'nın da Alaska'dan dolayı hakkı var. Evet. Orada. Yani O da aslında sınır sınırı var yani Kuzey Kutbun'a. Evet. Bir diğer dünyanın öbür ucuna bakarsak Avustralya'da Avustralya tüm zamanların en sıcak yılına Niye doğru yaşam, gidiyor. Evet evet. Yani 2013 muhtemelen mesela Eylül ayı ortalama sıcaklığın normalin 2.75 derece üstünde seyretmiş ee, 1961 90 ortalamasına göre yıl şey Pardon ilkbahar ortalaması 1.57 derece üzer, üzerindeymiş ve Muhtemelen e, tüm yılların yani işte 104 yıldır e, bu kayıtlar toplanıyor 104 yıldır olan en sıcak yıla doğru gidiyor Avustralya Ve bununla beraber mesela işte müthiş orman yangınları falan e, Onlarda da rekor kırıldı. Rekor. Bütün tarihlerinin gördüğü en büyük orman yangınlarıyla Blue Mountain denen yerde böyle cehennemin ta kendisi yaşandı yani. Onu biraz canlı da takip etmeye çalıştık. Da yani. e, bunun içinde Climate Council diye bir işte bayağı şey resmi bir kuruluş e, Avustralya'da bir rapor e, yayınlamış ve Ee, diyor ki 1960'lardan bu yana e, aşırı sıcak günler ikiye katlandı, sayısı ikiye katlandı ve bu da işte orman yangınları riskini ciddi biçimde arttırıyor ve bunun için 2030 e, yılına kadar profesyonel itfaiyeci sayısını 2010 e, sayısının iki katına çıkarmak zorundayız diyor. Yani e, bir iklim değişimine karşı işte adaptasyon olarak ya da hazırlık olarak diyelim. E, itfaiyeci sayısı artıyor. Gayet makul e, Avustralya açısından. E, bu yeni mesleklerin e, nasıl şey olduğunu. Gerçi bu e, bizim e, biber ile müdahale edilen e, itfaiyeci hikayelerini <gülüyor> bana hatırlattı da neyse. <gülüyor> Oraya girmeyelim. Fakat bu olurken ya, Avustralya e, iklim değişikliği başa çıkmak için müthiş bir karar daha aldı ve e, Queensland eyaletinde Ülkenin en büyük yeni kömür madenini açma izni verdi. 2015 yılında bu Galile denen bölgedeki bir şey yılda 30 milyon tonluk bir üretim yapacak ve 30 yıl boyunca da kömür çıkartılmaya devam evet, edilecek. Dünyanın bir numaralı kirli yakıtı. Bu. Yani evet. iklim değişikliği açısından da hava kirlenmesi açısından. Bu, bu Galile bölgesi denen yerdeki kömür madenleri de Avustralya'da görülmemiş büyüklükte bir şeymiş, madenmiş. Çünkü tek başına bu Galile bölgesindeki madenlerin yapacağı, yani kömürlerin neden olacağı karbondioksit emisyonu 52 ülkenin toplam emisyonundan fazla... <gülüyor> E, imiş yani ve bunu bu sadece Avustralya'da açılacak olan 20 yeni kömür madeninden bir tanesi. Biraz en büyüklerinden bir tanesi. Yani delice bir e, gidiş bu. Yani, yani yeryüzün en en kirli şeyi Tarsans denen işte Kanada'da Alberta <gülüyor> eyaletindeki o tamamen Mordor'a cehenneme çevirdikleri yerden çıkarttıkları petrol kumulları denen ya Hı. da neyse işte zift katran kumlarından çıkan şey Kanada onunla meşgul evet Avustralya'da <gülüyor> kömürler konvansiyonel, evet, konvansiyonel <gülüyor> takılıyor bu Blue Mountains denen Mavi Dağlar denen yerin valisi olan adam ve itfaiye müdürü bizzat okudum yani Guardian'dan mı ne okumuştum şimdi bulamayacağım kaynağını Bunca 30 küsur yıldır uğraşıyorum bu işle demiş, kariyerim bu itfaiyeci adam. Ömrümde hiç böyle yangın görmedim demişti. Evet. Şimdi onun içinde işte daha fazla itfaiyeciyle halledeceklerini düşünüyorlar herhalde. Vergiyi de, karbon vergisini de iptal ediyor. Evet. Zaten onu Ebat onu şey yaparak onu Ebat başbakan evet. olmuştu. Abo Ama abotomi işte. Abotomi bu. yapıyor. <gülüyor> Ee, ama bütün Kanadalılar e, Dışişleri Bakanı gibi değil e, aralarında mesela Neil Young gibiler de var. Neil Young e, önümüzdeki günlerde bu katran e, petrollerine karşı mücadele eden e, yerli gruplara ya da işte First Nations deniyor onlara. E, o gruplara destek olmak için o kampanyalara destek olmak için bir dizi konser verecek biz de o yüzden bir Neil Young dinleyelim dedik. Keep on rocking in the free world. There's a thousand points of light for the homeless man. There's a kind of gentler machine gun hand. Pocket Pop at stores, toilet paper, styrofoam boxes for the old land. Rockin in the Free World New York Ştephan da böyle bir konsere hazırlanıyor. Ee, Kanada'daki e, Tarzanze karşı mücadele, Katran Petrol'üne karşı mücadele için. Eee birkaç ilginç haber daha var. Bunlardan bir tanesi güvendiğimiz dağlara kar yağdı tarzında bir haber. Ekvador biliyorsunuz dünyada ilk ekolojik anayasayı yapan ee, ülke paçamama'nın e, hakları evet. yani Toprakan'ın Toprakan haklarını savunan bir ülke fakat e, tam da ismi paçamama olan bir vakıf fundasyon Pachamama e, yerli haklarını savunan bir NGO'ymuş. Ekvador hükümeti tarafından geçen çarşamba günü kapatılmış e, ve kapatılma gerekçesi de e, bu grubun Bu yerlilerin yaşadığı bölgelerde petrol çıkartılmasına karşı verdikleri mücadele. Tabii şey bunu demiyor. Hükümet böyle demiyor. İşte şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Şiddet kullandılar falan gibi şeyler söylüyor ama yapılan açıklama kesinlikle her türlü şiddeti reddeden bir örgüt olduklarını, böyle şeyler yapmadıklarını falan açıklayan ve bütün olayın aslında petrol çıkartılmasına karşı verilen mücadeleyle alakalı olduğunu açıklıyor. Yani Koreya hükümeti de e, pek paçamamadan yana değilmiş gibi görünüyor. Böyle birbirine benzeyen çok fazla haber maalesef her taraftan gelmeye başladı. İyi haber kategorisinde denebilecek belki hani ufak tefek bir iki başlık sayayım sonra bizim de birkaç duyuru da yapmamız lazım bu hafta sonu ile ilgili ama Yok pardon bu hafta sonu değil alayım mı? Biri, biri bugün. Ha Biri bugün. Biri de 22 Aralık'ta. O duyurulara geçmeden Avrupa'daki en büyük kalkınma bankası EBR, EBRD. Pardon European Bank for Reconstruction and Development Bankası. Yani Dünya Bankası tarzı bir kalkınma bankası. Tamamen şeylere ilişkin, kömür santrallerine ilişkin bütün şeylerini fonlarını kesmiş. Bu e, iyi haber. E, bir başka ilginç haber. E, yeni bir sere gazı bulunmuş. E, Perflorotribütülamin adında bir e, gaz bu. Ve karbondioksitten 7000 kez daha e, güçlü bir sere gazıymış bu perfilorotribütülamin. E, Nereden çıkıyormuş? Bu, bu çok eski bir gazmış aslında. 1950'lerden bu yana e, elektrik e, sanayinde kullanılan E, ...transistörlerde falan kullanılıyormuş yani. Ya, Sentetik kul cool yapısı Tabi yani. Tabii tabii yani bayağı bildiğiniz kimyasal madde şeyde yapılan laboratuvarda ve daha çok işte bu Çakmak transistörler vesaire yani. falan gibi yerlerde kullanılan... ...aynı işte bu e, ozon tabakasında denen gazlar gibi bir gaz yani. Fakat bu gazın daha yeni araştırmacılar fark etmişler ki 7100 kez e, daha güçlü bir e, sele gazıymış karbondioksit ve e, atmosferde de 500 sene kalıyormuş... Ama şey diyorlar yani çok şey, endişelenecek bir durum yok. Çünkü bu gazın ne kadar çok atmosferde olduğunu bilmiyoruz aslında. Hani atmosferdeki şeyi çok düşük. Hani trilyonda 0.18 parçacık bulmuşlar hmm. bunu araştırmayı yaptıkları yerde. Hani hmm. çok olmayabilir ama diyorlar bu bize bir uyarı. Bizim bilmediğimiz daha nice bu tür insan yapısı sera gazı olabilir. Yani bunlar araştırılmıyor sonuç itibariyle. Bu sonuçta karbondioksitin etkisiyle ilgili bir soru işareti doğurmasın aman. Yani böyle bir şey yok. Evet. Ama böyle bir durum var diyorlar. Son olarak da şeyden bahsedeyim belki bunu gelecek haftalarda daha detaylı konuşuruz ama meraklısına hemen Yeşil Gazete'den bu yazı dizisinin okumasını da önereceğim. Çok önemli bir aslında haber bu. Monsanto'nun bir araştırmayı Seralini Araştırması adı verilen bir araştırmayı ...yayınlandıktan bir sene sonra Food and Chemical Toxicology diye bir dergiden kaldırtmasıyla ilgili bir haber. Yani Monsanto çalışıyor. Yani bu araştırma da son derece önemli çünkü araştırma Serellini araştırması denen... işte ...Jileric Serellini ve araştırma ekibi tarafından Fransa'da yapılan bir araştırma... ...genetiği değiştirilmiş Mısır'ın farelerde, deney hayvanlarında kansere neden olduğunu kanıtlayan hmm. ve uzun süre takip eden yani farelerde. İnsanlarda şey İnsan <gülüyor> olduğuna dair bir şey var mı? evet insanlarda denememişler evet doğru. Ama bu şey sonucunda gerçekten kanser yani GMO'nun kanser yaptığını kanıtlayan belki de ilk büyük araştırma ve bu araştırma büyük çabalardan sonra Monsanto tarafından dergiden kaldırılmış. Yani bir yayının dergiden kaldırılması ne demek? nasıl olmuş bunu e, bir yazı dizisi var Ayşe Bereket e, Yeşil Gazete'nin GDO yazarı Ayşe Bereket'in araştırmasını e, okumanızı öneririm gerçekten biz de, e, şeye, acıda, gerilim filmi gibi bir şey olalım yani. evet <gülüyor> ilginçmiş yani bu arada bir de iyi haber e, Hawaii'de e, büyük Hawaii adasında da GDO'lu ürünler yasaklandı Hı. resmen Papaya hariçmiş 22 bin kadar tarla varmış papaya ile ilgili onun dışında ekimi filan üretimi yasaklandı bu da iyi, evet, iyi haber diye yani oldukça önemli bir haber yani şimdi iki de duyur var onları da yapalım hemen Haliç Dayanışmasından Tersane Amire'nin 558. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya. Ve basın toplantısında çağırıyor. Haliç Dayanışması grubu. İstanbul Halitsiz Haliç Tersanesiz olamaz. Haliç Port şeyi var, projesi var. Kentin geçmişine saygısızlığın ötesinde geleceğine de ihanettir diyorlar. Ve geçen Temmuz ayında gerçekleştirilen bir ihale sonunda gelmiş. Ve kamuoyunca da Haliç Port. Diye biliniyor Proje bu durdurulamazsa önümüzdeki yıl ya da yıllarda yıl dönümünü kutlayacağımız bir tersane amiremiz olmayacak diyorlar. Bu o, bugün saat 14'te Türkiye Mühendisler Mimarlar Odası Birliği, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent şubesinde Karaköy'de yapılıyor. Keman Keş Caddesi 31 numarada. Önemli bir durum. Hal dayanışmasının yani her türlü açıklamaların kamuoyuna aktarılmasına katkı sunmaya ve kısaca dayanışmaya çağırıyorlar herkesi yani ülkesine, kentine, mahallesine, doğaya ve çevreye sahip çıkan tarihi kültürel mirasının da korunmasını ve geleceğe taşınması konusundaki duyarlı tüm kişi, kurum ve kuruluşu çağırıyorlar. Bu bir. Çünkü artık herhangi bir haberi duyuyorsun ondan sonra da elden gittiği yolunda işte direklerin 94 metre çıktığını öğrenebiliyorsun İstanbul Boğaz'ın üçüncü ile ilgili olarak. Şimdi bir de benim bilebildiğim kadarıyla en büyük en geniş tabana yayılan bir haber çağrı var. 22 Aralık'ta Kadıköy'de buluşuyoruz diye biz İstanbul halkıyız, şehrimize sahip çıkıyoruz, birleşmek, örgütlenmek ve İstanbul bizimdir demek için bu şey. Yani artık yeter İstanbul bizimdir diyoruz diyorlar. Çok ayrıntılı bir toplantı şey var. Yani evlerimizi, mahallelerimizi yeni inşaat alanları açmak üzere yıkmak istedikleri için bizleri önlerinde engel görerek halka karşı yasa üstüne yasa çıkaran, bütün hak arama yollarımızın ve örgütlenme hakkımızın önünü tıkayan ve insani tarihi kültürel hiçbir değere saygı duymayan, insan odaklı değil, rant odaklı, yaşam seven değil, eşya seven, mülke tapan zihniyetten hayatımızı geri almak, haklarımızı yeniden kazanmak için 22 Aralık'ta Kadıköy'de buluşuyoruz diyorlar. Yani çok ayrıntılı bir toplantı var ve benim şahsen duyabildiğim en yaygın çok sayıda çağrıcılar var. Bütün forumlarda da bu sanırım evet. dile getirilmişti. Park forumlarında Kuzey Ormanları savunması gibi e, kent gruplarında... hareketleri forumlar arası kentsel dönüşümle mücadele çalışma grupları olduğu gibi bütün forumların ve platformların dayanışma gruplarının olduğu gibi başka partilerin partilerin çeşitli partilerin İstanbul il örgütleri parti girişimleri de var aralarında sendikalar var İstanbul şubeler platformu keskin mesela Küresel eylem grubu gibi halkların demokratik kongresi de var emekliler dayanışma sendikası da var emekçi hareket partisi de var mesela Ve çok yaygın ama bakalım nereye kadın LGBT bilum dayanışma gruplarının bir araya geldiği bir şey var. Ve ilk defa olarak bu kadar geniş kapsamlı bir taban evet. hareketinin tepeden inmeci ee, projelerde. Tarihini ve yerini bir kez daha söyleyelim. 22 Aralık'ta. Evet 22 Aralık ne güne geliyor bugün? Evet hemen bir e, kontrol edelim. 22 Aralık Pazar günü geliyor. 22 Aralık Pazar günü Kadıköy'de. Pazar günü konuştum. Kadıköy'de yani bu hafta sonu değil gelecek hafta sonu Pazar günü Kadıköy'deki mitinge e, gelecek hafta bunu tekrar zaten tabii, tabii, hatırlatırız. E, üzere, üzerinde konuşma fırsatımız olacak yani ormanlardan e, rant uğruna talan edilmesine İstanbul Ormanları'nın ve su havzalarının 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi... Emlak odaklı, çılgın, vahşi projelere, madencilik ve su şirketlerine kurban edilmesine hayır demek için ve sadece insanın değil, ormanların, ağaçların, hayvanların, börtü böceğin yaşam hakkı için 22 Aralık Pazar günü Kadıköy'de buluşuyoruz diyorlar. Evet, gelecek hafta bunda da daha detaylı ele alırız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakalın.